Hazreti Zeynep radiyallahu anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk kızı ve ikinci çocuğudur. Kızlarının en büyüğüdür. Çocuk yaşta İslam'la şereflenen ilk genç kız. İslam'ın ve imanın kaynağı, sevgi pınarı babacığından asla ayrılmayan çilekeş mi çilekeş bir iman eri. Annesinden aldığı üstün bir terbiyeyle evi çekip çeviren, kocasına hizmette kusur etmeyen, becerikli, nezaketli ve işini bilen asil bir hanımefendi. Hazreti Zeynep Mekke'de dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz 30 yaşlarındaydı. Hazreti Hatice annemizle evliliği üzerinden beş sene geçmişti. İlk çocukları Kasım'dan sonra ikinci çocukları dünyayı şereflendirecekti. Doğacak çocuğun ebesi Selma Hatun'du. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evinde büyük bir heyecan vardı. Acaba erkek mi kız mı olacaktı? Aile efradı merakla bu sorunun cevabını bekliyordu. Çok geçmeden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Hazreti Hatice annemizin evinde bulunan kadınları bir hüzün aldı. Bu haberi nasıl duyuracaklardı? Çünkü cahiliye devri olarak bilinen o dönemde Araplar kız çocuklarına hiç değer vermiyordu. Hatta onlardan birine kız çocuğun oldu diye haber verilince içleri kederle dolar, yüzleri değişirdi. İşte Zeynep validemiz böyle karanlık mı karanlık bir devirde dünyaya geldi. Fakat onun doğumunda matem olmadı. Kainatın efendisine bu haber ulaşınca aksine memnun ve mesrur oldu. Doğum müjdesi getirene teşekkür etti. O zamanlar herkesin beklediği gibi kederli bir tavır sergilemedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten fıtraten pırıl pırıl bir ahlaka sahipti. Cahiliye devrinin çirkinliklerini hiç benimsememiş, vahşice yapılan hareketleri hiç tasvip etmemişti. İçkiden, kumardan, kızları diri diri gömmekten nefret ederdi. Toplumdan bu kötülüklerin kaldırılması için nasıl ve ne tarz bir mücadele verilmesi gerektiğini düşünürdü. Bu sebepten kızı Zeynep doğunca hiç üzülmedi. Rabbine hamd etti. Hatta ben kız babasıyım diyerek iftihar etti. Sevinçle, güler yüzle evine gitti. Yeni doğan kızını kucağına aldı ve adını Zeynep koydu. Hazreti Zeynep gün geçtikçe büyüyordu. Evin içine neşe saçıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun şahsında babalık, sevgi ve şefkatinin tek tek örneklerini veriyordu. Zira oğlu Kasım vefat etmişti. Yıllar süratle geçmekte, Hz. Zeynep büyümekte ve on yaşlarına girmek üzereydi. Evde diğer kardeşlerine ablalık yapıyor, onların hizmetini görüyor ve anneciğinin yükünü paylaşıyordu. Hizmetiyle gelin olacak olgunluğa ulaştığını gösteriyordu. Teyzesi Halin'in Ebul As adında kendisiyle yaşıt bir oğlu vardı. Evlerine sık gelip giderdi. Zeynep'teki nezakete... Güler yüze, işindeki becerikliliğe ve olgun davranışlarına hayran kalırdı. Hazreti Hatice annemiz de yeğenini çok severdi. Onun Zeyneb'e karşı ilgi ve sevgisi gözünden kaçmazdı. Evlilikte mutlu olabilmek de zaten bu sevgiye bağlıydı. Ebu'l-As İbni Rebi herkesin güvenini kazanmış, kimsenin hakkını üzerine geçirmeyen dürüst bir tüccardı. Şam ve Yemen taraflarına ticarete giderdi. Her dönüşünde teyzesine ve çocuklarına hediyeler getirirdi. Zeynep validemiz de bu ilgiden ve hediyelerden memnun kalırdı. Ebu Laz bu şekilde teyzesinin sevgisini kazanmıştı. Bir gün teyzesine evlilik konusunu açtı. Zeynep validemiz olan gönül yakınlığını hissettirdi. Hatice annemiz de bu talebi, Efendimiz'e arz etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu isteğin Zeynep'e duyurulmasını söyledi. Kızına danışmadan bir şey söylemeyi istemedi. Hatice annemiz de bir fırsatını bulup kızına meseleyi açtı ve "Zeynep, teyzoğlun Ebu'l-Az evlilik konusunda senin adını andı. Ne dersin?" dedi. Zeynep bu konuda sessiz kaldı. Genç kızın sükutu ikrardan kabul edildi ve hazırlıklar başladı. Kısa zamanda düğünleri yapıldı. Develer kesildi, yemekler verildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi gelin Zeynep'i yeni evine kadar götürdü. Bir sürede orada oturdular. Gelini yeni evine yerleştirip ayrıldılar. Ebulhas sıcak bir yuvaya kavuşmuştu. Hazreti Zeynep'i çok seviyordu. Mutluydu, mesuttu. Ticaret için sefere çıktığında Zeynep baba ocağında kalıyor ve annesine ev işlerinde yardım ediyordu. Kocası yine bir sefere gitmişti. Annesinin yanında kalırken babacığında büyük değişiklikler meydana gelmiş ve sevgili babasının Hira mağarasındaki ilk vahyi alıp eve dönüşüne de şahit olmuştu. Hatta hayretle annesine "Ne oldu anne? Babamın durumunda bir değişiklik var." demişti. Hazreti Hatice annemiz de babasına yeni bir vazife verildiğini, Cebrail Aleyhisselam'ın gelip Allahu Teala'dan emirler getirdiğini anlattı kızına. Son din ve son peygamber olarak babasına iman ettiğini de söyledi. Zeynep validemiz de sizin inandığınıza ben de inanırım anneciğim dedi ve birlikte kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan oldu. ebul as seferden dönüp Mekke'ye girince yeni dinin geldiğini ve yeni peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu duydu. Evine vardığında hanımı Zeynep'e ilk olarak ''Zeynep, baban peygamber olmuş öyle mi?'' diye sordu o da ''Evet teyze oğlu. duyduğun doğru, ben de Müslüman oldum.'' dedi ve devam etti. ''Vallahi sen de biliyorsun ki babam güvenilir ve dürüst bir kimsedir. Boş yere konuşmaz. Onun doğruluğunu Mekke'de tasdik etmeyen var mı?'' Ebu Bekir, Ali. Zeyt de Müslüman oldular. Ayrıca senin akrabalarından Osman ve Zübeyir de Müslüman oldu. Ey benim sevgili efendim, ben inandım biliyorsun, sen de inanır mısın?'' dedi. Ebu as garip bir tavırla sevgili eşine baktı ve ''Vallahi baban bana göre de elbette kötü bir kimse değil, o aramızda en güvenilir insan.'' Ve şaka bile olsa yalan, yanlış şey konuşmayacağına eminim. Ancak ben, hanımını hoşnut etmek için atalarının dinini terk etti dedirtmek istemiyorum, dedi karısına. Lakin hanımının inancına da müdahale etmedi. Zeynep radiyallahu anha, bir taraftan yeni gelen vahyi öğreniyor, ezberliyor... Bir taraftan da kocasının imana gelmesi için sürekli dua ediyordu. Fırsat buldukça yeni gelen dinden bahsediyor ve onun gönlünü kazanmaya çalışıyordu. Bu duygu ve düşünceler içerisinde ona sevgi ve hürmetle hizmet etmeye devam etti. Müslümanlar birer birer çoğalmaya başlayınca müşrikler de babasına ve bütün Müslümanlara işkence etmeye karar verdiler. Bunu duyan Zeynep radıyallahu anha çok üzülüyordu. Fakat gün geçtikçe inananların sayısı artmaya başladı. Mekke müşrikleri de şiddeti arttırmaya devam ettiler. Allahu Teala Müslümanları o zalimlerin elinden kurtarmak için hicrete izin verdi. Sevgili babası, annesi, kardeşleriyle birlikte hicret ettiler. Lakin Zeynep validemiz Mekke'de yalnız kaldı. Kocası Medine'ye gitmesine izin vermemişti. Hazreti Zeynep'e bu ayrılık çok dokundu. Müşrik birisiyle evli olmasına çok üzülüyordu. Fakat sabırdan başka bir çaresi de yoktu. Zira hayat bir imtihandı. Bu sıkıntılardan ancak sabırla kurtulacağına inanıyordu. Allah! Her şeye kadirdi. Her şeyi görüyor ve biliyordu. Ona tevekkül etti. Ona dua ve niyazda bulundu. Sabretti, sebat etti ve neticeye de erdi. Şöyle oldu. Hicretten bir sene sonra kadar Mekkeli müşrikler Medine'de toplanan Müslümanlara savaş ilan etti Topyekün. Kuvvetli bir orduyla Bedir'e girdiler. Müslümanlar hem sayı hem teçhizat bakımından çok az ve zayıf durumdalar. Ama Allah Teala'nın yardımının kendileriyle olduğuna inanıyorlardı. İşte bu imanla meydana atıldılar, büyük kahramanlıklar sergilediler. Allahu Teala görünmeyen ordularıyla Müslümanlara yardım etti ve zafer elde edildi. Müşriklerden kimisi kaçtı, kimisi esir alındı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, Zeynep annemizin kocası Ebu'l-As da o esirler arasında yer aldı. İki cihan güneşi Efendimiz savaştan sonra ashabını toplayıp esirler hakkında istişarede bulundu. Sonra vahiy geldi ve esirler fidye karşılığı serbest bırakılacaktı. Ebu'l-As, Mekke'ye, hanımı Zeyneb'e bir haber gönderdi. O da bir miktar para ile, annesinin kendisine hediye ettiği gerdanlığı, kolyeyi gönderdi. Bunlar, Ebu'l-As'ın fidyesi olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eline verildiğinde çok duygulandı. Mahzun oldu. Hanımını hatırladı. Asabına eğer uygun görürseniz, ''Bunu geri verelim, bu Hatice'nin hatırasıdır.'' buyurdu. Elbette kabul edildi. Ebu'l-Asa gerdanlık ve para geri verildi. Yalnız Mekke'ye vardığında Zeyneb'i Medine'ye göndermek üzere söz alındı. Zira yeni gelen bir vahiy ile ''Müslüman hanım, müşrik erkeğe haram kılınmıştı.'' ayeti indi. O da söz verdi ve sözünde durdu. Mekke'ye varınca çok sevdiği Zeynep'ini Medine'ye uğurladı. Hazreti Zeynep radıyallahu anha eşyalarını toparlayıp hazırlığını tamamlayınca anneciğinin kabrini ziyaret etti. Kızı Ümmame ile birlikte kabrin başına vardı. Gözyaşları içerisinde hıçkırıklara boğularak Kur'an-ı Kerim okuyup dualar ederek can anneciğine veda etti. Sonra eve döndü. Müslüman olmuş komşu hanımlarıyla helalleşti. Gündüz gözüyle teyze oğlu Kinane onu Mekke dışına çıkarıp Medine'den gelen Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığı Zeyd'e teslim edecekti. Eşyaları deveye yüklendi. Önce Zeynep annemiz bindi deveye, sonra da kızı Ümami'yi aldı yanına. Kinane devenin yollarını tuttu ve hareket ettiler. Zeynep tekrar kocasına baktı yolda. O da ona bakıyordu. Her ikisi de ağlıyordu. Gözyaşları iplik iplik akıyordu. Zeynep annemiz Medine'ye babası ve kız kardeşlerinin yanına gidiyordu. Hamile olduğu halde kocasının yanında kalmamıştı. Biri karnında, biri de kucağında olduğu halde Medine'ye gidiyordu. Kocası da onun bu haline çok üzülmüştü. Hatta ayrılığına dayanamadığı için kardeşi Kinane ile göndermiş. "Babana söz vermiş olmasaydım göndermezdim Zeynep'im." diye oturup ağlamıştır. Ama işler istediği gibi gitmedi. Kimse bir şey demez zannıyla. Gübe gündüz çıkmışlardı yola. Fakat o azılı müşrikler bu haberi duyunca peşlerine düşmüş ve onlara zituva mevkiinde yetişmişlerdi. Haber İbni esvet adındaki azgın müşrik bütün kiyiniyle öfkesiyle ve var gücüyle deveye saldırdı. Deveyi ürküttüler. Havdicin bağlarını kesip yere düşürdüler. Zeynep annemiz ve kızı da yere yıkıldı. Kinane saldırganlarla çarpışmaya başladı. Zeynep'i yara beri içerisinde görünce yüreği dayanamadı ve saldırganlara ''Yaklaşmayın, kalbinize oku saplarım, bakın yaklaşmayın.'' diye tehdit ederek onları korumaya çalıştı. Çünkü Kinane keskin nişancı ve usta bir ok atıcısıydı. Onlara yaklaşmayın vallahi acımam kalbinize saplarım diye ürkütmeye çalışıyordu onlar da seninle bir alışverişimiz yok kinane sadece Zeynep'i götüremezsin buna izin vermeyiz dediler Ebu Süfyan araya girdi ve onu ikna etmeye çalıştı ona şunları söyledi Kinane halkın gözü önünde güphe gündüz yola çıkmanız doğru bir hareket değil sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem başımıza getirdiklerini biliyorsun. Onun kızını böyle açıktan alıp götürmen bizim aczimize delil olacaktır. Bu işi sen geceleyin hallet. Şimdi Mekke'ye götür. Halkın itirazı kesildikten sonra gizlice al ve götür dedi. Kinane tamam dedi ve yara bere içerisinde kalan Zeynep annemizi Mekke'ye götürdü. Atike halanın titiz bir şekilde bakımıyla birkaç gün içerisinde kendine gelen Zeynep radıyallahu anhayı tekrar geceleyin gizlice Mekke'den çıkarttılar. Kendilerini bekleyen Zaid radıyallahu anh ve arkadaşlarına sağ salim teslim ettiler. Zeynep annemiz Devenin üstünde, hevdecin içerisinde giderken, bir yandan başına gelenleri düşünüyor, bir yandan da kocasının hidayeti için dua ediyordu. Ebul As ile 16 yıl beraber yaşamışlardı. Ondan en küçük, sert, kaba bir hareket görmemişti. Kendisine bir defa olsun bağırıp çağırmamıştı. Birbirlerini çok iyi anlamışlardı. Aralarında sevgi, şefkat ve merhamet hakimdi. Elbette onun hidayeti için dua edecekti. Bu küçük kafile, zor ve yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Hz. Zeynep, babasına ve kardeşlerine kavuşmanın sevinciyle bütün ağrı ve sızılarını unutuverdi. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de damadının bu davranışını takdirle karşıladı ve ''Bana doğruyu söyledi, söz verdi ve sözünü yerine getirdi.'' buyurarak onu tatip etti. Hz. Zeynep Medine'de huzur ve saadete kavuştu. Lakin kocası Ebu'l-Az sıkıntı içindeydi. Kendisini ticari seyahatlere vermişti. Hicretin 6. yılında ticaret kervanıyla Şam'dan dönerken Medine civarında İz mevkiinde baskına uğradı. Kervanın etrafı bir anda sarıldı. Kervancıbaşı Ebu'l-Az olduğu görülünce, seriye komutanı tarafından kimsenin öldürülmemesi istendi. Canlarını emniyette gören kervandakiler de karşılık vermeden, çarpışmadan teslim oldu. Kervan Medine'ye götürüldü. Şehre girince Ebu'l-Az, bir yolunu buldu, ortadan kaybolup kaçtı ve Hazreti Zeynep'in kapısına vardı. Ondan eman diledi. Sabah namazı vaktiydi. Zeynep annemiz hemen mescide koştu ve yüksek sesle kendini tanıtıp Ebul As'ın kendi emanında olduğunu duyurdu. Sevgili peygamberimiz de Zeynep'in eman verdiğine biz de eman verdik buyurdu. Hazreti Zeynep radıyallahu anha babacığı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gelip "Babacığım ne yapmalıyım?" diye sordu. Efendimiz de "Kızım, ona ikramda bulun fakat uzak dur. Çünkü birbirinize helal değilsiniz." buyurdu. Zeynep annemiz hızla evine vardı. Ebul az kapının önünde hala ayakta bekliyordu. İçeri buyur edip yemek hazırladı ve kızıyla birlikte yemek üzere önlerine koydu. İki cihan güneşi Efendimiz alınan ganimet ve esirler konusunda ashabıyla istişare yaptı ve onlara ''Uygun görürseniz Ebu'l As'ın bütün mallarını ve arkadaşlarını geri veriniz.'' buyurdu. Zira Ebu'l As'ın gönlü artık İslam'a açılmıştı. Onun mahcup bir vaziyette huzura gelişi ve gözlerindeki ifade bunu hissettirmişti. Bütün malları ve adamları geri verildi. Bu hadise Ebu'l-Asa çok tesir etti. Oracıkta Müslüman olma karar verdi fakat ilan edemedi. Emanetleri sahiplerine verip öyle ilan etmeyi düşündü. Derhal Mekke'ye doğru yola koyuldu. Ama gönlü yine Medine'de kaldı. Kervanı karşılamaya gelenleri toplayan ebul As, bütün malları sahiplerine dağıttı. Sonra, ben de herhangi bir alacağı olan kaldı mı diye üç defa sordu. Her seferinde hayır yoktur cevabını aldı. Daha sonra beni nasıl bilirsiniz diye sordu. Onlar da doğru dürüz güvenilir biliriz diye cevap verdiler. Tekrar benden yalan bir söz işittiniz mi dedi. Onlar da. ''Hayır, işitmedik.'' dediler. Bunun üzerine, ''Vallahi yanınıza gelmeden önce Müslüman olmaya karar vermiştim. Ancak mallarımıza konmak için din değiştirdi demiyesiniz diye ilan edemedim. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür diyerek kelime-i şehadet getirdi.'' Müşriklerin şaşkın bakışları arasında evine gidip eşyalarını aldı ve Medine'ye doğru yola çıktı. Gece gündüz dinlenmeden devesini sürdü. Sevgililere kavuşmak üzere yol aldı. Nihayet Medine'ye ulaşınca doğru Mescid-i Nebi'ye gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardı ve kelime-i şehadet getirdi. Oradan... Efendimizin izniyle sevgili Zeynepine (radıyallahu anha) ve kızı Ümamaya kavuştu. Efendimiz nikahlarını tazeledi. Böylece üzüntüler, sıkıntılar tekrar sevince ve mutluluğa dönüştü. Hazreti Zeynep annemiz muradına ermişti. Kocası hidayete gelmişti fakat bu sevinç çok kısa sürecekti. Aradan bir sene geçmedi. Zeynep radiyallahu anha annemiz hastalandı ve yatağa düştü. Hicret esnasında bir hayli yıpranmıştı. O hastalıklardan kurtulamadı. 8. hicri senede 30 yaşlarındayken Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sevgili annelerimizden Hazreti Sevde ve Ümmü Seleme radiyallahu anhum ecmain, ve diğer hanım sahabiler Hazreti Zeynep'in evine gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayınız. Tek sayıda 3, 5, 7 kere hatta gerekli görürseniz bundan fazla yıkayınız. Sonunda suyu kafur yahut kafurdan biraz koku koyunuz. Yıkama işini bitirince bana bildiriniz buyurdu. Yıkama işi tamam olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini gönderdi ve bunu ona iç gömleği yapınız buyurdu. Sonra cenaze namazını kıldırdı. Kabrin başına geldi ve kazılan kabre hüzünle baktı. Düşünceli ve üzgün bir vaziyette kabre indi. Biraz bekledi ve dua etti. Sonra sevinç içerisinde dışarı çıktı. Oradakilere şu müjdeyi verdi. Zeynep'in zayıflığını düşünüp Allah Teala'dan onun kabrini genişletip sıkıntısını gidermesini diledim. Allah duamı kabul buyurdu ve kabrini genişletip sıkıntısını giderdi buyurdu. Artık geride Kızı Ümame vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, torunu Ümame'yi çok severdi. Bir keresinde namaz kılıyorlardı. Ümame omuzlarında, rüküya vardığında onu yere koyuyor, secdeden kalkarken yine omuzlarını alıyordu. Bir gün bir gerdanlık hediye olarak gelmiş. Onu aile halkı içerisinde bana en sevgili olana vereceğim dedi. Sonra Ümami'yi çağırıp boynuna taktı. Artık kızından bir hatıraydı. Hazreti Zeynep radiyallahu anha, dini, imanı uğruna çok çileler çeken bir anneydi. Sabırla, sebatla bu sıkıntılara direndi. Bir zamanlar müşrik olan kocasına karşı da nezaketini, edebini ve saygısını devam ettirdi, hizmet etti. Onun gönlünü zaten bu şekilde fethetti. İslam'a kavuşmasına da vesile oldu. Sevgi bağı değil mi? En büyük bağ. İnsanları birbirine yaklaştıran, birbirine hizmet ettiren en kuvvetli nesne o manevi güç huzura kavuşturan mutluluğa erdiren bir tılsım gibi Hazreti Zeynep radiyallahu anha validemiz de bunları gereğince yaptı. Allahu Teala rahmet buyursun kendisine ve tüm ölmüşlerimize hediye olması için buyurun El Fatiha.